Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Ve men sara ala nehji Ve men ittabahu bi ehsanin illa yevmildih Amma ba'd 50. sorudan kaldığımız yerden devam ediyoruz Soru 50 Rububiyeti tevhidinin Rububiyeti tevhidinin Rabbi'yi billemenin zıttı nedir? Yani, Rububiyet tevhidini almıştık. Hatırlayın önceki dersi Uluhiyet Tevhidi'di. Sonra Uluhiyeti bozan, şimdi Rububiyeti anlatmıştı en son derste. Ondan sonra da şimdi nereye geldi? Rububiyet tevhidini bozan kısma geldi. Devam. Cevap: Kainatın işlerinin idare edilmesi türünden olan var etmek, yok etmek, yaratmak, öldürmek, bir hayır elde etmek yahut bir kötülüğü def etmek ya da bunların dışında rububiyetin ihtiva ettiği manalardan herhangi bir hususta Allah ile birlikte tasarruf sahibi bir kimsenin varlığına ya da kaybı bilmek, azamet, kibriya ve buna benzer onun isim ve sıfatlarının gereği olan hususların herhangi birisinde onunla çekişebilecek bir kimsenin var olduğuna itikad etmektir. Evet, şimdi burada duralım. Burada dikkat ediyorsanız, Birçok şey saydı virgül virgül virgül. Aslında orada saydığı şeyler neydi? Geçen hafta izah ettiğimiz rububiyetin gereklilikleriydi. Yaratmak, emretmek değil mi? İşte hakimiyeti altına almak, işte zarar ve fayda vermek, rızık vermek, mülkün sahibi olmak vesaire vesaire. Yani bunların her biri gaybı bilmek. Rububiyetin gerekliliğidir. Tabi şimdi şur şurada bir soru gelebilir. Biz dedik ki rububiyeti bütün kafirler ne yapıyorlardı Allah hakkında? Subhanahu wa ispat ediyorlar değil mi? İşte velayni sel tuhuman halakass semawati vel Onlara sorsan yerleri ve kim yarattı? Allah diyecekler şüphesiz değil mi? Müşrikler bunu ikrar ediyor. Yahudi Hristiyanlar da ikrar ediyor. Peki nasıl bozar insan bunu? Rububiyeti madem herkes ikrar ediyor. Nasıl uluhiyeti dilleriyle insanlar ikrar edip ibadet tevhidini dilleriyle ikrar edip amelleriyle bozuyorsalar rububiyeti de bütün müşrikler dilleriyle ikrar edip amelleriyle bozmuşlardır. Nasıl? Dedik ya gaybı bilmek rububiyetin gerekliliğidir. Bugün insanlar neye inanıyorlar? İşte fala inanıyorlar. Gazetelerde en çok okunan köşe neresi? Burçların olduğu köşe. Oğlak burcu yok, terazi burcu yok, ikizler. Adam oraya bakıyor, ikizler bu hafta işte sıkıntılı geçirecekler. Şöyle yapsınlar, böyle yapsınlar. Adam oraya bakıyor, bir ehveme giriyor vehim hastalığına kapalıyor, gerçekten baş baş... artık kafasına yaprak düşmesin, onu şeyden biliyor. Burç'tan biliyor. O yüzden bu insanlar dilleriyle Allah'ın rububiyetini ikrar etseler dahi orada o falları yazan insanların rububiyetini amelleriyle ispat etmişlerdir. Dilleriyle bunu söylemeseler bile amelleriyle bunu ispat etmişlerdir. Sadece tabi rububiyetin Allah'tan başkalarına ispatı bu noktada olmaz. Zarar ve fayda verme noktasında da olur. Nasıl olur? Adam başı sıkıştığı zaman kabirdeki ölüden ister. Yetiş ya seyyidi, yetiş ya işte ya şeyh bilmem, Abdülkadir yetiş bilmem falan. Adam böyle başı sıkıştığında kendinden zararı kimle def eder? Kabirdeki ölüyle def etmeye kalkar. Gene bu adam diliyle rububiyeti Allah hakkında ispat etse bile ameliyle kimi ispat etmiştir? Allah'tan başkasını ispat etmiştir. Yani rububiyeti bozmuştur ameliyle beraber. Bu amelde olabilir, itikatte olabilir. Nasıl? Nasıl? Budistlerin Buda'nın zarar ve fayda vereceğine inanmaları gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani Budistler bu rububiyet tevhidini itikatta bozuyorlar. Kendine Müslüman diyen müşrikler de bu amellerle bozuyorlar. Anlaşıldı burası inşallah. O yüzden küfür sadece itikattan kayıtlı değil ehli sünnetin yanında. Küfür ne ile gerçekleşebilir? Amelle de gerçekleşebilir. O neden nedir ki? Fallara inanan Bakın mesela bugün televizyon kanalı kuruyorlar özellikle. Astronomi kanalı, astroloji kanalı. Bir tane oraya ojeli, manikürlü, pedikürlü bir tane makyajlı şeytan ka kadın koyuyorlar. O da ne yapıyor? Telefon açıyor, ben şu burçlanım şöyle böyle, sen şuna dikkat et, buna dikkat et. En basiti fincan falı değil mi? Bütün kadınların baktığı, kahve içiyorlar. Fincanın dibinden işte yok, bu olacak, şu gelecek, bu gidecek. Bu insanlar Rububiyeti Allah'tan başkasına ispat eden müşrik ve kafirlerdir. Bak bunlar tevhidini uluhiyetten bozmamışlar. Yani bunlar tevhidini e, oy kullanarak itaat, ibadetini Allah'tan başkasına sarf etmekle, teşrih hakkını Allah'tan başkasına sarf etmekle kafir zaten olmuşlar da. Bunların İslam'dan daha önce çıktığı bir yer var. Bu itikadi noktalar. Faldır, vesairedir gayba dahil noktalardan haber vermeleri. Bakın televizyonlarda Rüya tabiri nedir? Peygamberlerin ilmidir. Yusuf aleyhisselam rüya tabir etmiştir değil mi? Peygamber aleyhisselam diyor hadiste sahih rivayetlerde her sabah namazından sonra diyor Resulullah namazlık bitirdikten sonra aleyhisselatü vesselam cemaate döner derdi ki aranızda rüya gören var mı? Rüya gören varsa sorardı ne gördün? Anlattırırdı ve onu tevil ederdi. Yorumlardı diyor Resulullah <gülüyor> Eğer kimse rüya görmediyse ben gördüm der ve kendi rüyasını anlatıp tevil etmeye başlardı diyor. Yani bakın bu kadar önemlidir rüya tevhili İslam şeyinde hukukunda. Bugün kimin eline düşmüş? Şeytanların eline düşmüş televizyonda. Bir tane fahişe kadını çıkarmışlar oraya açık saçık makyajlı. Rüya yorumluyor. İşte sen bunu gördün şu olacak bu olacak. Yani bu kavim ne yapmışlar? Gerçekten birçok baptan birçok bölümden İslam'dan çıkmışlar. İslam'larını bozmuşlar. İşte bu yapılan şeylerin her biri ruhubiyet tevhidinin tam zıttıdır. Tamam. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah insanlara herhangi bir rahmeti açacak olsa onu tutacak olmaz. Tuttuğunu da ondan başka salı verecek olmaz. O emrinde galiptir. Her işinde hikmeti sonsuz olandır. Şimdi bu ayeti baştan bir gelelim. Allah insanlara bir rahmet ulaştıracağı zaman onu Allah'tan başka giderecek yoktur. Engelleyecek yoktur. Gene Allah şer göndermek istediği zaman o rahmeti şey şerlik Engelleyip rahmet getirecek de yoktur. Bu nedir? Zarar ve faydanın alemlerin Rabbinden olması meselesidir. Bizim orada elma odunu takarlar nazardan korusun diye. Odunlar, odun onları nasıl korusun yani? Şimdi taktıkları odun değil, onu takanlar odun ama bizim orada çok var o odunlardan. Hepsi takıyorlar elbiselerine, kıyafetlerine. Yeni doğan çocukların şeyine koyarlar mesela elma odunu. E, o kundakların içerisine takarlar bizim oralarda. Halbuki rububiyet veriyorlar. Bir oduna rububiyet veriyorlar yani. Zarar ve fayda giderecek diye rububiyetin parçasını bırakın uluhiyet kısmını bırakın uluhiyet kısmını rububiyeti ona veriyorlar. Aynı şekilde e, ayette işte nazar ve benzeri insanın fıtratında şimdi cin şeytan korkusu vardır. Bu hani fıtratta vardır. İnsan görmediği şeyden korkar. Bu fıtriydir yani. <gülüyor> Karanlık korkusu vesaire gibi. Bu korkularda da gene ne? akla getirilmesi lazım zararın ve faydanın alemlerin Rabbinden olduğuna ne yapılması lazım itikat edilmesi lazım şunu bilecek ki insan Allah'ın dilemesi olmadan ne zarar gelir insana ne de hayır gelir insana buna inandıktan sonra neyi keser insan vesveseyi keser çünkü şeytan işi nedir vesvesedir şu vesvese hastaları vardır değil mi elini böyle yıkar yıkar yıkar yıkar adam bir saat tuvaletten çıkamaz bir saat banyodan çıkamaz artık kafa yiyecek duruma gelmiştir. Adam bir namaza duracak. Niyet ettim, niyet ettim, niyet ettim. Allah rızası, Allah da bir daha geri alıyor. Niyet ettim, Allah rızası. Bu insanlar şeytanın parmağında oynattığı insanlar. Bunları nasıl bu hale getirmiş şeytan? Bir günde getirmez. Önce başlar. Mesela basit işlerle başlar. Vesveseyle başlar. Şunu şuradan şuraya koysana der sana. Sen o alıp oraya koyarsın. Koymazsan kendini rahatsız hissedersin. Sonra bir daha yaparsın. Sana önce bardağı kaldırttırır. Sonra öbürünü yaptırır. Öbürü, öbürü, öbürü derken artık sen... Tam bir vesvese hastalığın içerisinde bu, bulanırsın. O yüzden Seleften sözler var. Selef diyor ki vesvese hastaları diyor. Selefi Salih. Allah subhanehu teala'yı gazaplandıran Allah'ın da gazabı sonucunda kula musibet olarak verdiği şeydir diyorlar. Selefi Salih'in böyle sözleri var. Yani bir adam görüyorsanız vesveselenmiş. Allah'a gazaplandıran bir şeyler yapmış. Allah da o gazabının sonucunda ona musibet olarak onu vermiştir diyor. O neden nedir ki? Zarar ve fayden Allah'tan olduğunu bildikten sonra bu ve benzeri bütün korkularda kalbi nereye bağlamak lazım? Alemlerin Rabbine bağlamak lazım. Mesela Ebu Said el-Hudri, hepimiz Rukyene'nin olduğunu biliyoruz değil mi? Ebu Said el-Hudri hadisi var. Bukhar müsimin ittifak ettiği bir kabilenin resimine sokuyor. İşte yılan akrep gibi bir şey. Zehirleniyor adam. Diyorlar aranızda var mı? Tabi önce sahabe oraya misafir olmak istiyor. Misafir etmiyorlar. Onlara yardımcı olmuyorlar. Kabilenin reisini yılan sokunca diyorlar aranızda bunu tedavi edecek var mı? Diyor ki Ebu Said el-Usa değil ben ederim ama şartım var. Bize şu kadar koyun vereceksiniz iyileşirse bizi misafir edeceksiniz. Tamam diyorlar geliyor elini koyuyor yedi tane fatiha okuyor. Yedi tane rivayette öyle diyor ve adam ayılıyor. Akrep zehiri karışmış kana. Yedi tane fatiha ile adam kendine geliyor. Şuuru aklı yerine geliyor. Şimdi biz yedi yüz tane okuyoruz hiçbir şey olmuyor. Niye? Kalpte ihlas, kalpte takva Allah'a bağlamak var. Öyle değil mi? Yardım ne zaman gelir insana? Dikkat edin. Tam bütün sebeplerin kesildiği anda gelir değil mi? Niye? Sebep olmayınca nereye tevekkül edilir yalnızca? Alemlerin Rabbine tevekkül edersin. Tevekkül orada tam olur. Şimdi benim evim kira değilse, cebimde de bu ay yetecek kadar 2 milyar param varsa, kim dese ki ben Allah'a tevekkül ediyorum yalan söylüyor. ...sebebin olduğu yerde bir kere tevekkül olmaz ki... ...öyle değil mi? Ama bakın Bedir Savaşı'na... 300 kişi bin kişiye karşı... ...elinde hiçbir sebep yok... ...değil mi? Yani dünyevi baktığın zaman silah yok, sayı yok... ...tevekkül edecek ne sayı var ne silah var... ...öyle mi? Sadece ne var? Allah'a tevekkül var... ...o yüzden Allah subhanahu o anda yardım indiriyor... ...niye? Sebep bitince kalp tamamıyla nereye bağlanıyor? Alemlerin Rabbine bağlanıyor... İşte zarar ve faydanın sadece alemlerin Rabbinden olduğunu bildikten sonra sadece Allah'tan korkacaksın Allah bütün korkulara kafi gelecek. Allah korkusu aç kalma korkuna kafi gelecek. tagutların seni hapsedip zindana koyması korkuna Allah kafi gelecek. Bizim şu anda konuştuğumuz şeyleri insanlar konuşurken bırak yani tamamını konuşmayı onda birini konuşurken böyle hepsi birbirine bakıyor ne zaman polis gelecek diye öyle mi? Allah Allah'ın olsun... Müslümanlar senelerdir davet yapıyorlar. Tabii ki hapse alınıyorlar, bırakıyorlar vesaire ama biz bunu korkmadan davet edip yaşayabiliyoruz Allah'a hamdolsun. Niye? Biz neye iman ettik? Zararın ve faydanın alemlerin Rabbinden olduğuna iman ettik. Şu an hapiste müebbet almış nice adam var. Adam sadece dükkanda 5 dakika uğramış, durmuş, müebbet almış. İçeride yatıyor. Bizim anlattığımızın %1'ini anlatmamış ama bizim anlattığımızın mislini anlatanlar dışarıda. Benzerini anlatanlar dışarıda. Onlar bir sene yatmış, iki sene yatmış çıkmış mesela. Yani zarar kimden? Alemlerin Rabbinden. Fayda da alemlerin Rabbinden. Kalemler kaldırılmış, sayfeler kurumuş. Allah'ın yazdığından başkası ulaşmaz. Ben hakkı söyledim diye benim rızkım kesilmez. Siz söylediniz diye sizinki kesilmez. Alemlerin Rabbi bize ne yazdıysa o bize ulaşır. Hakkı söylememizin buna bir tesiri yoktur. Seleften birinin söylediği gibi Allah ona rahmet etsin adını unuttum. Tabiinden bir büyüktü diyor ki eğer diyor rızkımın alimlerin Rabbinin yazdığında ne fazla ne eksik olacağına iman ettiysem Allah'tan başkasından korkmanın sebebi nedir diyor kendi kendine sormuş bunu alimler zühd kitaplarında ahlak kitaplarında naklediyorlar bu sözü gerçekten böyledir zararın ve faydanın bu ayette dediği gibi Allah bize rahmet dilediyse Amerikanın silahı varmış yok teknolojisi varmış yok tağutlar şu kadar ordusu bu kadar adamı varmış Allah bize rahmet diledikten sonra Şurada onların ifadesiyle beş tane çapulcu onları yerle bir ederler. Onların ifadesiyle söylüyorum. Bakıyorsun işte Allah'ın yardımları geliyor. işaretleri görünüyor. Allah ekonomilerini çökertti bu kafirlerin yerle bir etti. Bütün ekonomiler bir, yerle bir olmuş. Toplanıyorlar fellik fellik. Yok Yunanistan'a şu kadar kredi çıkartalım. Ekonomisini kalkındıralım. İspanya'ya bu kadar yapalım. Portekiz battı batacak. Onlara şu kadar milyon dolar gönderelim. Zaten yerin dibine girdiler. Allah Subhanahu taala bakıyorsun bilmiyorum haberleri takip ediyor musunuz da bilim adamları tutuşmuş durumdalar. Niye? Güneş'te patlamalar oluyormuş, radyasyon yayılıyormuş, çok güçlü bir radyasyonmuş. Bu patlamalar böyle devam ederse yakın bir tarihte dünyadaki bütün elektrik sinyalizasyon sistemi çökecekmiş. Amerika'da bir elektrik kesiliyor, terör saldırısı diye herkes mahzenlere doluşuyor. Niye? Adamların bütün koruma sistemleri elektrik üzerine, teknoloji üzerine bina almış. Öyle değil mi? Yani Allah bize yardımı göndermek istedikten sonra kim mani olabilir? Öyleyse Allah'ın rahmetini bize yaklaştıracak şey şu kalpte. Yani hepimiz burayı Rabbine bağlayacağız. Zararın ve faydanın yalnız ve yalnızca ondan olduğuna inanacağız. Ondan sonra bizim bilip tahmin etmediğimiz yardımlarla Allah bizi destekleyecektir. Peki yarın böyle bir şey olsa Allah onların teknolojisini yerle bir etse Müslümanlara izzet ve şeref verse Onlar tekrardan yeryüzüne hakim olsa Ne olacak? Allah teala iyileri kötüleri birbirinden ayırmış olacak Yani bu bu kadar süreç içerisinde Birçokları zahirde görünen güce Tabi oldular halbuki o güçsüzlük Değil mi? Zaten Müslümanla Kafirin farkı budur. Müslüman basiretle Bakar. Basiretle nedir? Olayların zahirine değil batınına Bakmaktır. İçine bakmaktır yani Genelde insanlar nereye bakarlar? Zahire bakarlar. Biz adamlara oy kullanmanın şirk olduğunu anlatırken adamlar ne diyorlar? Ya yol yaptırıyor diyorlar. Adam zahirini görüyor, batınını görmüyor ki. Adam sana dünyada yol yapıyor, öbür tarafta yaptığı yol da cehenneme çıkıyor. Ya buradaki senin evine çıkabilir ama oradaki cehenneme çıkıyor değil mi? Olayın bir de böyle batın kısmı var. İnsan burayı görmelidir. O yüzden basiret budur. Sonra ne dedi devamında? Allah size bir rahmet dilerse giderecek yoktur. Ne diyordu devamında? Ayeti hatırlatın bana. Her içinde hikmeti sonsuz olandır. Ha, her içinde hikmeti sonsuz olandır. Yani Allah subhanahu teala bizi kafirleri güçlü kılıp bizleri zayıf düşürmekle bizi imtihan ederken hikmetle bunu yapar. Sonsuz hikmetiyle yapar. Niye? İyiler aralarına seçilsin diye. Bakın 15 sene Mekke'de tevhid daveti var. Kaç kişi iman etmiş? 40. Veda haccına bakın 100 binler de Müslüman var. Ne geçti aradan? 10 sene geçti altı üstte değil mi? Mekke dönemi 15 senedir, Medine dönemi 10 senedir öyle mi? Ya 10 senede 100 binlere ulaşıyorsunuz, 15 senede 40 kişide kalıyorsunuz. Niye? İnsanlar güce tabiler. O zaman iyi kötü birbirinden ayrılmaz ki. Fitne nedir? Altının temiz saf haline ulaşmasıdır değil mi? Altın elementler, bazı şeyler vardır altının yapısında, maddeler vardır ilk çıkarıldığı zaman. Şeylerden geçirilir aşamalardan geçirilir saf temiz hali kalır fitne nedir eşittir şirktir öyle mi e bugün yeryüzünde yüzünde şirk yayılmış öyle mi e şirk olunca ne oluyor eşittir fitne yani ayrıştırma oluyor yani müslüman müşrik birbirinden ayrılıyor adam diyor ki müslümanların devleti olsa diyor oy askerlik işte okul meseleleri tartışılmayacağı için diyor müslümanlar birlik olacak fitnede kalkacak yeryüzünden diyor öyle değil ki bir dünya itikadi küfür var Onları nereye koyacaksın? Fitne sadece bu değil ki, amelde olan kısmı değil ki. Orada da onlar patlayacak, gene gündeme gelecek. Şirk, iman ve küfür. O yüzden fitne iyileri çıkarmak içindir. Bu da Allah'ın hikmeti gereğidir. Yani kafirler boşu boşuna yaratılmamıştır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kafirlerin yaratılışının bir de hikmeti vardır. Kafirler olmasa biz kime düşmanlık edip Allah'a yaklaşacağız? Kafirler olmasa biz kiminle savaşıp cihad edip Allah'a yaklaşacağız? Kafirler olmasa bizi kim hapsedip Allah'a yaklaştıracak? Dünyalar Allah'a mı yaklaşıyoruz? Allah'tan mı uzaklaşıyoruz? Allah'tan uzaklaşıyoruz. Resulullah'ın ashabı darlıkta aleyhissalatü vesselam İslam'a sarıldılar. Bollukta İslam'dan uzaklaştılar. Öyle mi? Yani kainatta israf yok. Kafirlerin yaratılışın hikmeti de bu. Devam. Vallahu galibun ala emri. Allah emrinden galiptir. Allah bunları anlattıktan sonra yani Bizim kalbimize sükunet veriyor. Zayıf da olsanız üzülmeyin. Allah emrinde galiptir. Öyle veya böyle galip gelecektir. İnsanlar İslam'a saldırıyorlar mı? Mısır'da Mickey Mouse'un iki tane biliyorsunuz dişi ve erkek şey var. Sahibi zaten şeytana tapan bir tane satanist, ateist. İki tane görüş var. Diyorlar bir satanist, videolar diyorlar ateist. Ama adam dinsiz belli yani. O Mickey Mouse çizen adam... Bir tane portre yapmış Mısır'da, bir tanesine peçe giydirmiş, bir tanesine de sakal koymuş, İslam'la dalga geçiyor. Avrupa'da bir yerde tevhid bayrağının üzerine erkek cinsel organının maketini yapıp koymuşlar. Allah onları öldürsün, gebersin, kahretsin. Amin. Bu kadar küfür, bu kadar şirk, bu kadar fısk Allah'ın arzında yaygınken Allah subhanahu teala bunlara sabrediyor. Allah gazabını göndermemiş mi acaba? Göndermiş zaten. Bunları küfre batırmakla en büyük azabı etmiş onlara. Öyle mi? Ahirette vereceği azaptan. Dünyada da gönderiyor yavaş yavaş. Efe eminu mekrallâh <gülüyor> fe men ye'menu illa'l-kavnul zâlimûn. Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Allah'ın tuzağından ancak zalim bir kavim emin olabilir. Bakın Resulullah Aleyhissalâtu Vesselam bir yağmur bulutu gördüğü zaman kara bir yağmur bulutu Allah'ın bunu rahmet kılı gazap değil diye korkarak dua ediyormuş Allah subhanahu teala'ya. Basit bir örnek. Bizim için sadece bir bulut. Bizim için sadece bir bulut. Niye Resulullah korkuyor? Aleyhisselatü vesselam. Çünkü bizden önceki bir kavim yağmur yağmamış yağmamış yağmamış ondan sonra bir bulut gelince hepsi çıkmış sevinmişler. Yağmur geliyor rahmet geliyor. Rüzgar almış almış yere çakmış bunları. Allah'ın gazabı onlarda öyle tecelli etmiş. Nereden biliyoruz yani bu kadar doğu alayının bize rahmet olduğunu? Allah gazap ediyor belki. Daha büyükleri gelecek. Allah aceleci değildir ki. Et-ta'anni nimin Allah ve şeytan Yani ağır davranmak, oturaklı davranmak Allah'tan, acelecilik şeytandandır diyor Resulullah hadiste. Sahih hadistir. O neden nedir ki hepimizin ama hepimizin şunun idrakine varması lazım. Allah subhanahu teala emrinde galiptir. Zarar ve fayda ondandır. Allah bize rahmet diledikten sonra kimse onu geri çeviremez. Devam. Hı hı. Ey insanlar Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Gökten ve yerden size Allah'tan başka rızık veren herhangi bir yaratıcı mı var? <gülüyor> evet. Fatır suresi 2 ve 3. Ayet. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah sana bir sıkıntı dokundurursa onu ondan başka hiçbir kimse gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. Yunus 107 De ki bana haber verin. Allah'tan başka şu ibadet ettikleriniz eğer Allah bana bir zarar vermek dilerse onun zararını giderebilecekler mi? Veya bana bir rahmet dilerse onun rahmetini tutabilirler mi? De ki bana Allah yeter. Tevekkül edecekler, yalnız ona güvenip dayanır. Peygamber değil niye mi? bunu diyor biliyor musunuz? <gülüyor> Peygamber'e diyorlar ki seni ilahlarımız çarpar. Bugünkü müşrikler de diyorlar ya şeyhımız seni çarpar. Bak öyle ileri geri konuşma diyorlar şeytanla. Peygamber niye burada korkmuyor? Biliyor ki zarar da Allah'tan, fayda da Allah'tan. Kur'an'da ne var? Bakara suresi 102. ayet var değil mi? Büyüğü anlatıyor Allah s.a. Harut'la Marut'tan bahsediyor, Babil'e inmişler değil mi? Ne yaptı insanlar? Ve <gülüyor> Onlardan karı koca ayıracak bir şey öğrendiler. Büyüler öğrendiler, değil mi? Demek ki büyünün tesiri neymiş? Maddi. İnsanı birbirinden ayırıyor. Bu bir zarar. Allah devamında ne diyor? Ve mâ hum bi dârrîne bihi min ahadin bi Allah'ın izni olmadan kimseye zarar veremez. Peygamberler buna iman ettikleri için ne dediler? Tuzak kurun. Haydi bakalım. Sahte ilahlarınızla. Ne yapabiliyorsalar yapsınlar. Ben Allah'a tevekkül ettim. Zarar ondandır. Fayda da ondandır. Allah o peygamberi imtihan etmedi ama Eyüp peygamberi imtihan etti şeytanın çarpmasıyla. Değil mi? Ne yaptı? Senelerce kalkamadı. Rabbin nimesine şeytan Binus bin adem. İbni Kesir diyor ki binusdan kasıt Çocuklarına musallat oldu. Çünkü rivayetler var, hadisler var. Şeytan dedi ki ya Rabbi bırak şu Eyüp'le malına bir tasallut edeyim. Çocuklarına bir tasallut edeyim. Bütün erkek çocukları öldü. O tasallutla. Binus bin ve adep. Adep da diyor bedenine azap oldu diyor. Hastalık geldi. Orada da Eyüp aleyhisselam zararın ve faydan Allah'tan olduğunu bildiği için bu duaya devam etti. Rabbi inni şeytanı binus bin ve adab. Hep buna devam etti. Allah'tan istedi. Allah dilediği zaman o belayı kaldırdı ondan. Dilediği anda Allah'ın kaderi nedir? Allah subhanahu teala onu ondan kaldırdı. Ama öbür peygambere hiç bu zararı vermedi. O peygamber meydan okudu onlara. Haydi dedi bir şey yapabiliyorsanız yapın. Kalbini tam nereye bağladı? Alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu teala'ya bağladı. O yüzden şeytanlar bizi gene aynı usülle korkutacaklar. Yani bu tarikat çevreleri şuna tevhid anlatın biraz ne diyecekler size hemen? Ya işte bizim şeyhımız sizi çarpar diyecekler. Bir tane kardeş vardı diyordu işte annesi dinlen döndürmek için onu yok cuma günü yumurtlayan horoz mu ne bir şey arıyormuş. Dediler ne yapalım ne yapacağız var mı dedim kalbine Allah bağlayacak Allah dilerse o büyüğü tutar Allah dilemezse tutmaz. Ve mahum bidareine bihi minahedin illa bi idnille. Sen yapacağını yap zikirini sabah akşam zikirlerini yap. Gerekli engelleri al. Gerisi Allah'ın kaderinde. Meydan okuya aradaki ne yapıyorsan yap. Elinden geleni ardına koyma, değil mi? Kalbini Allah'a bir bağlayarak ne hemen vesveseye kapılıyorsun. Vesveseye kapılırsan Allah senden yardımını çeker. Öyle mi? Kalbini bağla alemlerin Rabbine. De ki alemlerin Rabbi bana yeter. Ondan sonra göreceksin ki Allah sana atar o tevekkülün, o kalbinin tesmiyete karşılığında hak ettiğin şeyi sana verecektir. Zararı senden defedecektir. Eyvah. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Ondan başkası bunları bilemez. Enam 59 De ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Neml 65 Onun ilminden kendisinin dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. Bakara 255 Şimdi burada gaybın anahtarları Allah'ın yanında saklıdır ayetinden şunu mutlak manada çıkarmayız. Gaybı e, gaybı sadece Allah bilir Ama Allah gaybın hiçbir parçasını Hiç kimseye açmaz çıkmaz Allah ne diyor cin suresindeki ayette İlla minar rusulü menirtala Resullerden razı oldukları Onlara hariç Yani Allah onlardan ne yapar Dilediğini dilediği kadarını Açar Dilediği kadar Allah subhanahu ta'ala ne yapar e, Bildirebilir Mesela peygamber sasının haber verdiği kıyametin alametleri Değil mi Mesela bir tane mucizeyi söyleyeyim ben size Resulullah'ın hadisi var Büyük bir savaşın patlayacağından haber veriyor Diyor e, şu bölgenin diyor, Bilmem neresinden çıkacak Siyah bir su var O su için insanlar savaşacaklar diyor Petrolün ilk bulunduğu yere işaret ediyor Petrol oradan çıktı İnsanlar bugün petrol için savaşıyorlar Bu Allah subhanahu teala'nın Peygamberin 400 <gülüyor> sene önce açtığı Gaybın bir parçasıdır Allah ona bu kadar haber vermiştir Celhamu <gülüyor> kemallahu ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah subhanahu teala ona açtığı gaybı mustakbelle kayıtlı değildir. Beccal'ın gelişi, Mehdi'nin nuzulu, İsa'nın nuzulu gibi işte kıyametin alametleri gibi meseleyle kayıtlı değildir. Geçmişle de alakalıdır. Nasıl? Ashabı Kehf gibi değil mi? Diğer peygamberlere kıssalar gibi. Allah subhanahu teala ne diyor ayet cüreç hadisi mesela. Ben İsrail'deki o işte ibadete düşkün olan rahip işte bir fahişe geliyor... Ondan zina yapmak istiyor, kadın özette red, diyor, gidiyor, çobanla beraber oluyor, kadın çocuğu yapıyor, sonra cüreştendir diyor. İnsanlar gelip yakıp yıkıyorlar. Sonra tam öldürecekleri sırada namaz kılıyor, çocuğu bana verin diyor. Ondan sonra çocuğa soruyor, senin baban kimdir? Çocuk diyor, falan çobandır, annem ondan zina yapmıştır. Sonra millet tabi diyorlar, senin ibadethaneni altından gümüşten yapacağız, yok abartmayın diyor, eskisini yapın yeterlidir. <gülüyor> Ya yani insanlar bunlar gayp haberi. Bunlar geçmişte de böyle olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bunu haber veriyor? Allah subhanahu ve ona bildirdiği kadarıyla. Em kuntum şu hadayde i̇şte, hadara Yakub el malte. İşte Yakub'a ölüm hazır olduğunda orada mıydınız diyor. Siz hazır mıydınız? Bak geçmişten Allah subhanahu ve geçmiş bizim için gayb olan ki Allah'a hiçbir şey gayp değildir. Allah subhanahu ve gaybın anahtarları Allah subhanahu ve yanındadır. Allah subhanahu ve hemen ne yapıyor? Resulüne bildiriyor. Asabı kefl alakalı ayetlerle kayıtlı değil bakın dikkat edin. Benim söylediğim hadislerle kayıtlı. Resulullah sallallahu aleyhi ve geçmiş gaypla <gülüyor> alakalı bildirilen şeyler. Hızır'ın kıssasının tafsilatı gibi işte Yunus Aleyhisselam'ın başına gelen bazı olayları Resulullah Aleyhisselam anlatıyor. Bunların hepsi nedir? Gayple alakalıdır. Allah resullerine ama altını çiziyorum. Ahmed'in Müsned'inde hadis var. Allah gayb ilmini nebilerden başkasına açmaz diyor. Allah gayb ilmini nebilerden başkasını açmaz. Bu da gösteriyor ki Hızır peygamberdir. Yani o Kur'an'da Kef suresinde kısası geçen tasavvufçular şimdi kendi evliyalarını peygamberlerle bir tutacaklar ya orada diyorlar Hızır hani kitaplarda hep çocukluktan beri anlatırlar ya Hızır'ın peygamberliğinde ihtilaf var. Yalan söylüyorlar. İhtilaf falan yok. Bütün ulemaya göre Hızır peygamberdir. Bütün ulemaya göre Hıdır Hıdır'dır aslında Hızır diye Türkler söylüyor. Yani Hızır aleyhisselam aslında nedir? Bir peygamberdir. Çünkü Allah ona ne yapmıştır? Gayb ilminin belli bir kısmını açmıştır. Devam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Yüce Allah buyuruyor ki, büyüklük, üst örtüm, azamet elbisemdir. Her kim benimle bu ikisinden biri hakkında çekişmeye kalkışırsa onu cehenneme koyarım. Bu hadis sayın müslimde yer almaktadır. He, bu hadis sayın müslimde de esma sıfatla alakalı ileriki derste tafsilatına gireceğiz. Asıl bu kitabın temel konusu olan esma sıfat tevhid-i tafsilatı onlar gelecek inşallah. Ee, burada ne var? Diyor ki azamet, izzetime, kibriyama, yemin olsun ki rıdama elbiseden bahsediyor. Anlaşıldı burası inşallah. Yani bunlar müteş şey olan, müteşabih olan naslar bunlara Allah'ın bize ve Resulü'nün bize, aleissatüsselam sübhanehu ve teala haber verdiği gibi ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Allah sübhanehu ve teala'nın Neyi vardır? Örtüsü vardır Onu kaldırsa bütün mahlukat ne yapar? Yanarlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cennette Allah her cuma insanlara kendini gösterecektir Eğer diyor örtüyü kaldırsa diyor Hepsi yanarlardı diyor Eğer o örtüyü kaldırmış olsaydı Hepsi yanarlardı Düşünün Resulullah ve sellem başka bir hadiste diyor ki Cennet hurilerinden bir huri Yeryüzü semasına inse bir Güneş onun yanında sönerdi diyor Onun parlaklığı yanında Allah'ın nurunu tasavvur edemezsiniz yani. Tasavvur edilmez çünkü yani o hiçbir mahluka benzemez. O, onun misli olmadığı için tasavvuru da olmaz. O kadar Allah subhanahu teala azamet yücelik sahibidir. Yani melekler Allah subhanahu teala vahy edeceği zaman nedir vahiy? Allah'ın konuşmasıdır değil mi? Allah'ın kelamıdır vahiy. Öyle değil mi? Kelam söz demek. Allah konuşacağı zaman melekler bayılıp düşüyorlar her biri. Ve diyor vahiy Böyle e, zincir düşünün demirden şeyden de çakıl taşlarından da bir zemin olduğunu düşünün. Zinciri çektiğinizde nasıl ses çıkar? Çok gürültü çıkar değil mi? Allah vahyedeceği zaman subhanahu aleyhi ve teala göğü böyle bir ses kaplıyor ve gökteki bütün melekler Allah subhanahu aleyhi azametinden bayırıp düşüyorlar. Bizim ölüm anında korkmamızın sebebi de budur. Allah'la karşılaşmanın birinci durağı olmasıdır yani. Yani ölüm sekeratı denen şey, bizim ölümden korkumuz, kalbimizin nabzı atışlarımızın yükselmesi Allah'ın azametidir. Azametinin bir parçasını orada gösterecektir bize. Niye? Meleğini gönderecek orada. Melek artık gayb alemiyle bağlantı başlıyor. Öyle mi? O yüzden korkuyoruz. Ve aynı şekilde Allah'ın kullarına görüneceği zaman da o zaman da bir azamet kaplayacak her yeri. O yüzden Allah subhanahu aleyhi diyor ki İzzetime ama yemin olsun ki Azgınlık edeni kibir taşıyanı kalbinde Cehennemin tam ortasına oturtturacağım diyor Müslümanda en son olacak şeydir kibir En son olacak şeydir kibir Maalesef bakın Bugün insanlarda kibirden bol bir şey yok Müşriklerde daha çok Allah rızasını gözetmeden <gülüyor> ilim talep edenlerde daha fazla Müşriklerden daha fazla Müşriye gene hakkı tebliğ ettiğinde anlıyor Öbür bir şeyler okuyan adam o okudukları ancak kibrini arttırmış. Allah selefe rahmet etsin. Evet. Allah rızası için okunmayan bütün ilim kişide kibirden başka bir şey arttırmaz diyor. O yüzden nebiyse selam Allahumma inna bir bike min qalbin la ve min Allah'ın fayda vermeyen ilimden ve yahşet duymayan bir kalpten sana sığınırım diye dua ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman da her zaman bu duayı Allah Teala'ya yapması lazım. Bir Haşyet duyan bir kalp. iki fayda veren bir ilim. Bunlar insanda kibri değil, zilleti işte tevazuyu ancak arttırır. O da Allah subhanahu teala'nın katında o kişinin yücelmesine sebep olur. Devam. 50 bin Evet. İsim ve sıfat tevhidi ne demektir? Evet. Cevap Yüce Allah'ın kitap e, kitabı keriminde kendi zatını Resulünün de Sahih sünnette ve Sahih sünnette onun nitelendirdiği Güzel isimler ile Yüce sıfatlara imkan iman etmek bunları Keyfiyesiz olarak geldikleri gibi kabul etmektir Evet burada duralım Allah subhanahu teala neyi vardır Esma ve sıfatları vardır Niye esma ve sıfat diyoruz da isimler demiyoruz Çünkü isim başka bir şeydir sıfat başka bir şeydir Ben diyorum ki Osman Sonra da diyorum ki Osman mesela cömerttir cömert nedir sıfattır değil mi ama Osman adıdır Allah subhanahu teala alimdir Allah subhanahu ismidir bu ama Allah subhanahu teala cömerttir. bu Allah subhanahu nedir? neydir sıfatıdır o yüzden isim ve sıfat tevhidi deniyor rububiye ve uluhiyye de aslında isim sıfat tevhidinden çıkan tevhidlerdir asıl bizim tevhidin aslı nedir esma sıfat tevhididir isim sıfat tevhididir İnşallah buradan sonra kitap burayı işleyecek. Burada bu meselede ehli sünnete muhalefet eden bidatçı Maturidiler, Eş'ariler, ehli sünnete muhalefetleri kendilerini kafir yapan mutezileler, Cehmiler, onlar hangi sıfatları inkar ettiler veya ehli sünnete muhalefet eden müşebbihe mücessimeler, haşa Allah Teala yarattıklarına benzetenler hepsi inşallah ne olacaktır? Burada irdelenecek, bu bölümden sonra izah edilecektir. Allah Subhanahu taala hiçbir şeye benzetmeden, tevil etmeden ne yaparız? <gülüyor> i̇man ederiz. Genelde görürsünüz, elden kasıt işte yardımıdır, yüzden kasıtlıdır derler ama onlara sorsanız Rahman iki eli vardır, ikisi de sadır hadisini gelsin tevil etsinler bakalım nasıl tevil edecekler. Yani bunun tevil edecek hiçbir tarafı yok. Bunlar sahih hadisler, Resulullah'tan gelen aleyhissalatu vesselam. Sahabe bunlara iman etmiş, şeytanın akıllarına tasavvur ettirdiği şey getirmemişler. İmam Şafi'nin sözü bizim kriterimizdir. Allah ona rahmet etsin diyor ki Allah'a subhanehu ve teala'ya Allah'ın ve Resulünün vasfettiği gibi onların irade ettiği mana üzere iman ediyorum diyor. Biz de Allah subhanehu ve teala'ya böyle iman ediyoruz. Allah'ın ve Resulünün onu vasfettiği tanımladığı gibi Allah'ın ve Resulünün irade ettiği mana üzere ne yapıyoruz bizler? İman ediyoruz. Devam. Nitekim Yüce Allah kitab-ı keriminde birçok yerde isim ve sıfatların kabulü ile keyfiyetlerinin nefini bir araya getirmiştir. Evet. Yüce Allah'ın şu buyruklarında görüldüğü gibi. Yani bakın dikkat edin hem isim sıfatı ispat ediyor hem de neyi nefiy ediyor? Temsili, benzerliği. Şimdi an ayetlerle anlayacağız inşallah. Devam. O onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgileriyle onu kuşatamazlar. Taha evet. 110. Bir sonraki ayet. Onun benzeri hiçbir şey yoktur ve o her şeyi işitendir, görendir. Bak, leyse kemiktlihi şey, onun misli gibi yoktur. Vahhu assemial basir. Bak demiyor Vahhu ar rahim. Demiyor ki o Rahmandır rahimdir. Demiyor ki başka isimleri Allah سبحانه Bunları zikretmiyor. Niye? Önce nefye diyor. Misli yok Allah سبحانه taala. Benzeri yok. Hiçbir şey ona benzeyemez. Misali yok. Ama o işitendir, görendir. Yani misli yoktur derken işitmesini ve görmesini nefi etmiyor Allah Subhanahu taala. Ama bizim işitmemiz gibi değil Allah'ın işitmesi. Bizim görmemiz gibi değil Allah Subhanahu taala'nın görmesi. Bizim görmemiz için göze ihtiyacımız var, ışığa ihtiyacımız var, cisme ihtiyacımız var, değil mi? Var da var. Bir şeylere ihtiyacımız var. Kulağımızın işitmesi için kulağa ihtiyacımız var, sese ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Ama Allah Subhanahu taala bunlardan münezzehtir. Allah Subhanahu'nın işitmesi ve görmesi bizimkine benzemez. Bazen isimlendirme ortak olabilir ama keyfiyet <gülüyor> aynı olmaz. Nasıl? Bu adam aslan gibidir diyorsun. Adama dolaylı yoldan aslan diyorsun, değil mi? Yani aslanın bir keyfiyeti var. Yelesi vardır, dört tane ayağı vardır, değil mi? Dişleri vardır, et yer. Ama o aslan gibidir dediğin adam ona aslan adını verdin diye o keyfiyete sahip olmaz. Öyle değil mi? Bu lügattan, dilden kaynaklanan bir şeydir. Allah subhanahu wa kendisi için iştendir, görendir deyince haşa kulları gibi iştirip gördüğünü söylemiyor. Ama cehbin Safvan ve mutezil eden onu takip eden kafirler ve asrımızdaki kafirler ne yaptılar? Dediler ki Allah işitmez, haşa Allah görmez, Allah bilmez, haşa bunların her birini söylediler. Niye? Akıllarınca Allah'ı tenzih edecekler. Akıllarınca Allah subhanahu wa ta'ala'yı ta edecekler. Ama bu nedir? Küfürdür, nasları apaçık nasları yalanlamaktır. Bunu diyenler icma ile kafirdir. onlara kafir demeyenler de kafedir. Çünkü nası yalanlamaktır bu. İmam Neve bir icma naklediyor buna. Bunlar kafedir, bunlara kafir demeyen de kafir deniyor. Ümmetin icmasını bize naklediyor. Devam. Gözler ona erişemez. O ise bütün gözleri kuşatmıştır. O ha? lütuf evet devam et. O lütfu sahibidir, her şeyden haberdardır. La tüdrikul absar <gülüyor> absar. Bakışlar onu ne yapamaz? İhata edemez. Bak. İhata Arapça ben buna bakıyorum ya şu anda bak. Bardağın her yerini görüyorum. Sağını, solunu, önünü, altını. Ben bunu ne yapmışım? Bakışımla ihata etmişim. Her tarafını kapsamışım. Bakışlar Allahu Sübhanu Teala'yı kapsayamazlar. İhata edemezler. Çünkü gözümüz nedir? Mahluk. Doğru mu? Mahluk hâleke idrak edemez ki. Ama Allah'ın dilediği şekilde görebiliriz. Nur mu olur bu? Başka bir şey bilmiyoruz. Allah bilir burasını subhanahu wa ta'ala. Ama Allah kullarına ne yapacaktır? Ahirette müminlere kendini gösterecektir. Bunu inkar eden bidatçılar çıkmış. Alimler o dönemde ne yapmışlar bunları? İkametül ül hücceden sonra tekfir etmişler. Niye ikametülütçeden sonra tekfir etmişler? Çünkü bu sünnetle sabit. Bu neyle sabit? Sünnetle sabit. Hadis adam ulaşmamış olabilir. Demişler ki hücceti adam önce götürürüz. Adam ısrar ederse nedir? Bunda kâfirdir. Adam mukallitse fıskını hükmederiz önce demişler ikametülütçeden önce. İkametülütçe yapar kâfir deriz. Ama bir adam baktığınız davetçi buna çağırıyor. Nasları irdelemiş, okumuş ayetleri, hadisleri kendince şüpheler üretmiş... Onu savunuyor, millete ona davet ediyor. Bu adam kafirdir ikamet lütçeden önce. Burası inşallah önemlidir. Yeri gelmişken Allah'ın ahirette görülmesi meselesi. Alimler şunu konuşmuşlar. Allah subhanahu teala dünyada görülür mü? Allah subhanahu teala kim dünyada gözümle canlı gördüm derse kafirdir demiş ehli hadis. Kim bunu söylerse kafirdir. Çünkü Allah subhanahu teala dünyada görülmez. Yalnız demişler rüyada görünebilir mi? Burada ihtilaf etmiş. Bir grup demiş ki görülür diyen de kafirdir. Rüyada da görünür diyen kafirdir. Bir grup demiş yok rüyada nur olarak yani tabii ki Allah'ı göremez ama nur görebilir. Hani o Allah'ı görmesidir vesaire. Bu da benzer şeyler söylemişler. Allah en doğrusunu bilendir. İmam Nevevi böyle söylüyor naklettikten sonra. Allah'ın doğrusunu bilendir diyor. Allah'ın hitabını kabul etmişler. Yani onu kabul etmiş bütün selef Demişler rüyada Allah subhanahu teala kula hitap edebilir demişler. Rüyada Allah teala kula hitap edebilir. Bununla ilgili seleften, sahabeden, tabiinden birçoklarına, büyüklerinden fetvalar var. İşitebileceğine dair. Allah en doğrusunu bilendir. Yalnız ahirette mutlak manada görülecektir. Bukhar Müslim'de sıhhatine ittifak edilen nice hadisler vardır bu meselede. Devam de Ubey bin kab radıyallahu anh'tan gelen rivayetle şöyle denilmektedir. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onların ilahlarını söz konusu edince sen de bize Rabbinin soyunu haber verdidiler. Bunun üzerine yüce Allah de ki o Allah'tır. Bir tektir. O Allah'tır samettir. Samet ise doğurmamış ve doğrulmamış olandır. Çünkü doğan çünkü doğan her her bir şey mutlaka ölecektir. Ölen her bir varlığa da mutlaka mirasçı olunur. Yüce Allah ise ne ölür ne onu kimse ne ona kimse mirasçı olur. Kimse de onun dengi değildir. Buyruklarını indirdi. Ubeyn bin Kab dedi ki: Onun benzeri dengi yoktur. Ona benzer hiçbir şey yoktur demektir. Şimdi burada dikkat ettiniz mi? Rabbiniz, <gülüyor> Rabbinin soyunu getir diyorlar müşrikler. Niye diyorlar biliyor musunuz? Tekrar Putların soyları. <gülüyor> Bugünkü putların soyu yok mu? Adam Hı. diyor ki bizim şeyh diyor bilmem seyyitmiş. Yok bilmem kaçıncı kuşaktan Abdülkadir Geylani'ye dayanıyormuş soyu. Bilmem şuraya. Aynısı işte. Mekkeli müşrikler de bugünkü sofilerdi yani. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Mekkeli müşrik görmek istiyorsanız biraz Fatih Çarşamba'da gezin. Mekkeli müşrikler bunlar işte. Putları olan onlara ibadet eden. Tapan insanlar. O yüzden diyorlar ki Rabbinin soyunu getir diyorlar. Bizim rabblerimizin soyu var diyor. Bilmem kime şuna buna dair. Tabi Allah subhanahu teala orada ibareleri böyle bize Rabbimiz naklediyor yani. Onların bunları söylediklerini. Buradan görüyoruz ki Allah'ın sünneti değişmiyor. Her asırda aynı. Yani her asırda müşrikler aynı şeylerle Müslümanlara geliyorlar. İşte falanın soyunu ne? O, o söylediğin adamın soyu bilmem peygambere dayanıyor mu dayanmıyor mu? Hani sen birini koyuyorsun bak bu da Rabbani bir alimdir Allah'a da davet ediyor. Diyor onun soyu nedir diyor mesela. Tabii o zamanki müşriklerin şirki daha katı olduğu için tabi ki hani bunda hakkını vermek lazım. Bunlar sonuç itibariyle Muhammed Sallallahu Aleyhi tasdik edip İslam'ın şiarlarını yerine getiriyorlar. Birebir aynıdır demiyoruz ama o şirk aynıdırlar. Yani kabirlerden yardım alma, onlardan zarar ve fayda bekleme noktasında birebir aynıdırlar. Tabi o müşrikler şeriatı da unuttukları için İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını tamamıyla artık İbrahim'in şeriatıyla alakalı sıhhatli, sağlıklı bilgiler ortadan kalktığı için... Böyle garip sorular soruyorlar ve hadiste de söylediği gibi Allah subhanahu teala o ayetleri indiriyor. Lem dualem yulet, işte o doğmamış, doğrulmamıştır. Sametleri hiçbir şeye ihtiyaç olmayan, muhtaç olmayandır. Hı -hı. Diğer soru 52 mi? Evet. Orada kalalım inşallah. Çünkü apayrı bir konuya başlıyoruz. Haftaya mesela önemli inşallah. Oradan Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ölsünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahir davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik aşağıdü ve la ilahe illallah.